سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمني وحلق دة يفقه قولي وأفبد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذِ القرба واليتامى والمساكين والجارذِ القرба والجار, والجار الجنوب والصاحبِ الجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم Levvello ana resuluhun Nebiü'l-Haşimül Kerim Ya ilahül hayatın her safhasında rızayı şerifini tahsile bizi muvaffak eyle. İkinci cihanda ümmeti Muhammedî aziz eyle. Kur'an'ın mucisül beyanı bir Hakk'ın idrake muvaffak eyle. İslam ve iman hesabına kavradığımız ve ümmeti Muhammed'in kavradığı şeylerle amele muvaffak eyle. Cümlemizi amel ederek vefat etme, ondan sonra cennet ve Allah'a varıp orada rü'yetinle müşerref olmaya muvaffak eyle. Amin. Bu hürmeti Seyyidin Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sıra Müslümanlar insanı matlup neticeye götürecek Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu mukadder akibete ulaştıracak insanlık semasına ilah edecek Kur'an-ı Kerim'in vaz ettiği yüksek ahlakı İslamiyye, ahlaki ilahiye, ahlakı Kur'aniyi etmeye çalışıyordu. İnsanın insanlar arasında mükemmel bir insan olarak kendini göstermesi ahlakı aliyeyi ilahiye ile ahlaklanmasına bağlıdır. Bizim çok mükemmel diye değer vermemiz, kıymet atfetmemiz hiçbir şey ifade etmez. Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği kıstaslara, miyarlara göre şayet bir değer kazanıyorsa insan o değerlidir, kıymetlidir, şayanı takdir insandır. Ama o kıstaslarda manasını bulamıyor, o kıstaslara göre bir tonu yoksa, hiçbir kıymet ve değeri yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tarif buyurduğu hayat tarzı ve yükselmemize vesile saydığı ve yine bize anlattığı ahlak-ı i ilahiye, Kur'an-ı Kerim'de tarif edildiği gibi alınır. Hayata hayat yapılırsa, hayata düstur yapılırsa, insan kendisi için mukadder olan, insanlık semasına çok çabuk olarak uruç eder. Aleyhisselatu vesselamın insanlık adına insanı kabiliyetlerini geliştirerek, melekelerini geliştirerek velayetinin fevkalade tezahürü olarak yaptığı miracı her mü'min gönlünde yapar, hayatında yapar, yaşayışında öyle bir mirac yaptığını müşahede eder. Şuraya dikkat etmek icap eder. Aleyhisselatü vesselamın miracı, O'nun peygamberliği gibi O'na Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiş şey değildir. Her şey Allah'ın ihsanıdır ama, Allah Resulü'nün miracı, o kulluk mevzuunda kabiliyetlerini geliştirmesi neticesinde kendi velayetinin, inkişaf ettirdiği velayetin bir semeresidir. Allah, bir hakkın kulluk yapmasına mukabil Habibi edibine miracı ihsan etmiştir. Onun için müminin miracı namazdır demek suretiyle kulluk yapmak zahmetine katlanan her mümin, kulluk yapa yapa bir gün o da ruhunda ve hayatında bu miracı muvaffak olur demektir. Yoksa her namaz kılan miracı der demek değildir. Namazdan öyle bir namaz vardır ki o namaz miraştır. Sahabinin belki yüzde 99 namazı miraştı. Bizim gibi ümmi müminlerin belki yüzde bir tanesi olabilir çalışırsak. Ama bu da büyük ki büyük saadettir. Bir an o namazın içinde matlup vaziyeti alma, enver vücuda ulaşma, feyzi akdesten gelen sırları kavrama. Yani doğrudan doğruya zat-ı bari ile münasebetini kavrama, esmanın verasına varma, sıfatın verasına varma. Öyle bir haz ve öylesine bir muvaffakiyet ve muzafferiyettir ki, melekler senelerce yaptıkları ubudiyetle bunu elde edemezler. Elde edemediklerini Allah Resulü'nün miraçta mesafeleri kat ederken Cibril, ben buradan öteye bir adım dahi asla mahvolurum demek suretiyle Allah Resuluna karşı içzarda bulundu. Cenab-ı Hak gerçek kulluğu kavramaya muvaffak kılsın. Gönlünde Cenab-ı Hakk'ın kendisine tayin buyurduğu, yürü ileriye dediği o hedefe varmaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak kılsın. Öteden beri ahlak derken, Sadece çevresindeki insanlara suni nezakette bulunma şeklinde anlaşılmıştır. Dikkat edin, bizler çevremizdeki kimselere içimizde olmadığı halde, ruhumuzda onu yaşamadığımız halde bir kısım sun'iliklerle mukabelede bulunuyoruz. Halbuki içimizde yılanlar geziyor, akrepler geziyor. Çevremizdeki insanlara vaziyet bu durumdayken ne kadar iyilikte bulunur? Ne kadar güzel huylu görünmeye çalışabilir ve muvaffak olabiliriz. İnsanlar bizi ne kadar iyi insan olarak tanıyabilirler. Bir diğer tabirle arz edeyim. Bir sinek ne kadar zaman kartal olarak görünebilir. Bir şeytan ne kadar zaman kendisini insanlara melek olarak kabul ettirebilir. Bu müddeti çok az olan bir iliktir. Onun için başta iç ve dış bütünlüğüne varma. İçiyle dışıyla ahlakı, âliyeyi, İslamiyeyi yaşama. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırrını çok defa anlayamadığımız, şu ana kadar da belki pek çoğunun sırrını anlayamadığımız mübarek sözlerinde zahide münasebet göremiyoruz gibi bazı ayrı ayrı maddeleri sayar. Bize ayrı ayrı gibi şeyler gelir onlar. Mesela der ki, فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ iman, Üç şey bir insanda bulunursa imanın tadını tadar. Halbuki bu üç şey birbirinden farklı şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi bir mevzu tahlil ederken en ince teferruatına kadar onu tahlil eder. O mevzuda gönülde ve hissiyatta insan kalbinde en ufak tereddüte mahil bırakmaz. Fakat görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi yerlerde bize bir madde anlatıyor. Onun arkasından ona muhalif ondan başka ayrı bir madde daha anlatıyor. Ona muhalif ayrı bir madde daha anlatıyor. Biz bunlarda bir birlik görme mecburiyetindeyiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi söz sultanı söylediği sözler asla ve kat'a kolamaz. Onlar büyük bir hakikatin etrafını çeviriyor demektir. فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ Allah ve Resulunu her şeyden fazla sevecek diyor. Bunu kafanızda tutun. Allah Resulunun söylediği sözlerin maddelerinden bir tanesi Allah ve Resulullah'ı her şeyden fazla sevme. Meselemiz bu değildir. Çeşitli vesilelerle de arz etmeye çalıştığım bir husustur. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. İnsanları da sevecek, o insanları Allah için sevecek. Allah'a iman edenleri Allah için sevecek. Sadece sevmekle kalmayacak, Allah için sevecek. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يعود في الناس küfre iman ettikten sonra dönmeyi cehenneme girmek gibi kerih görecek. Nefret edecek ondan. Allah'a imanda Celle Celaluhu biz iki şeyi görüyoruz. İç ve dış bütünlüğü içinde Allah ve Resuluna iman etmeyen insan iman etmiş sayılamaz. Nasıl diliyle söylüyor ben iman ettim öyle kalbiyle onu ikrar etmesi lazımdır. Esasen kalbin ikrarı şarttır. Vaka bazı mezheplerde amelde şarttır denmiş ise de kalbin ikrarı şarttır cumhura göre. Kalbiyle ikrar ettikten sonra mümin olarak muameleye tabi tutulması için lisanla söylemesi şart koşulmuştur. Yoksa izan ve tasdiki kalbi olduktan sonra iman etmiş sayılır. Resulullah'a da böyle iman edecek İç ve dış bütünlüğü içinde, gönlüyle dilini, gönlüyle bütün hareketlerini bir araya getirecek. Burada biz, iç ve dış bütünlüğünü omuz omuza beraber görüyoruz. Müminleri sevecek, bir insanın müminleri sevmesi, bütün müminlere karşı muhabbeti, ancak tanıdıklarına ve gördüklerine muamelesi şeklinde tezahür etse bile, fakat yeryüzünde 500 milyon müminlere karşı vaziyeti hiç de öyle değildir. Öyleyse bu tamamen kalbe ait, letaife ait bir meseledir. Burada bütün müminlere karşı gönlü sadece görüyoruz. Bir ayrı iç görüyoruz burada. Dünyanın neresinde olursa olsun mümine inen bir darbeden inler mümin. Ve dünyanın neresinde olursa olsun bir müminin muzafferiyetini alkışlar mümin. Dünyanın neresinde olursa olsun, müminin zaferiyle içi sürura ve inşiraha kavuşur. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, bir müminin perişaniyet ve izmihlalinden ötürü kalbi daidar olur. Görüyoruz ki burada mümin tamamen dünyatı hissi ve iç alemiyledir. Ve yalnızdır burada. Elini uzatamaz, ona müzahir olamaz, onun yardımına koşamaz ama... İçiyle Allah'a teveccüh eder, Allah'tan yardım diler, Allah'a dua eder. Aşağıdaki meselede mümini yine çok defa kendi kalbiyle görüyoruz. Küfürden ve talaletten kurtulduktan sonra yeniden ona dönmeden cehenneme düşmek gibi ürküyor ve korkuyor. Onun için bu noktada büyük müminler, gerçekten imanı idrak etmiş kimseler, İç ve dış bütünlüğüne dikkatle beraber daima içleri kan ağlamıştır. Onun için bu noktada çok düşünürlerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahzun peygamber adını takmışlardır. resul Ekrem'in bütün hayatında tebessüm olsa bile cenaze olan bir evdeki tebessüm gibiydi yüzündeki tebessüm. Kabrin verasındaki ahval onun yüzünden gülmeyi silip götürmüştü. Hayatında üç defa diyorlar güldü Allah Resulü, üç defa güldü, İç alemiyleydi, daima. Daima Allah'ın huzuruna çıkmanın endişesi altındaydı. Büyük bir vazife tahmin edilmişti. Bana sadece bedenimin yükü tahmin edilmiştir. Bu kalbini taşıyacak, onu bozmadan vediye olarak verdim, tekrar bana iade edeceksin denmiştir. Ama resul Ekrem aleyhissalatu vesselam omuzuna aldığı bütün kalplerin kalbinden mesuldü. Bütün kalplilerin kalbinden mesuldu, bütün omuzların üzerinde kelle taşıyanların kafasının içinden mesuldu. O ağırlığı derinlemesine hissediyordu. Ben acaba bir hakkın vazifemi yaptım mı? İnsanlara gösterdim mi endişesini taşıyordu? Onun için ona mahzun peygamber lakabını taktılar. Binan Ali, hayatı İslamiyeyi beşeriyede, dini mübin ve İslam'a ve Kur'an'a sahip çıkan herkes kendi mesuliyetinin dışında başka mesuliyetler altına girdiğini iddia ediyorsa, o nisbette ağırlığı çok olacaktır. O nisbette mesuliyeti çok olacaktır. Ve o nisbette de gülmesi az, ağlaması çok olmalıdır. Vazifesi nisbetinde, ağırlığı hamulesi nisbetinde ağlaması çok, gülmesi az olmalıdır. Saha genişliğine göredir bu mesele. Kahkaha atan bir Abdurkadir Geylani gösteremezsiniz. Kahkaha atan bir Muhammed Bahauddin Nakşibendi gösteremezsiniz. Bir Zeynul Abidin gösteremezsiniz. Aslınızın dudağında tebessüm olan bir müceddit gösteremezsiniz. Kahkaha atan. Bunlar şeytan mamulu, şeytan istihsalatı, insan ruhu üzerinde şeytan adına biten nesebi gayri sahih otlardır dere kenarlarındaki hudayna bit zakkum ağacı gibi şeylerdir. Allah müminin ruhunda, ruh yapısında, kalbi hayatında böyle zakkumların neşüname bulmasına imkan vermesin. Tûbayı cennetin gönlümüzde yeşermesine zemin ihsar buyursun. Onu yeşertmeye de bizleri muvaffak kılsın. Amin. Onun için Rasûl-ü Ekrem aleyhissalâtu bize bir söz söylerken içimiz, dışımız, letaifimiz, kalbimiz, kafamız, her şeyimiz beraber nazar itibarı alınarak söyleniyor, kabul edip öyle anlama mecburiyetindeyiz. Ahlâk-ı İslamiyede İslamiyet'e derken eğer Allah'a karşı, eğer kendi benliğimize karşı, eğer çevremize karşı, eğer ebeveynimize karşı, İç ve dış bütünlüğü içinde bütün vazifeleri yapmak suretiyle ancak tahsil edilebilir. Ve o tahsil edildikten sonradır ki insan kendisi için mukadder olan kemalata ulaşmış olur. Allah bizi bizim için takdir buyurduğu kemalata ulaştırsın. Burada bu kısa girişi arz ettikten sonra bir diğer hususa da dikkatinizi istirham edeceğim ayrıca. Çok dikkat edilecek bir hususta... Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimlerinden istifademiz, o isimlerden istifademiz nispetinde unutmayalım, Allah'a kurbiyetimiz olacak. Ahlakı, âliye-i İslamiye'yi gönlümüze yerleştirmemiz ve kendimize mal etmemiz, yılmadan, usanmadan, mütemadiyen aynı kapıda bulunmaya bağlıdır. Bir sene mümin olarak yaşayıp, Matlup neticeyi alamadığından dolayı dönen bir kimse hayatının sonuna kadar hiçbir zaman ahlak-ı hissesini alamayacaktır. Halim ismiyle Allah ne buyuruyor, Gaffar ismiyle ne ferman ediyor, Settar ismiyle bize neyi gösteriyor bunlardan daima nasipsiz kalacaktır. Çünkü bir senede matlup neticeyi alamayan insan, bir sene sonra orucunu bozdu mu, yeniden oruç tutmaya başlasa yine bir sene devam edecek, o neticeyi almak için belki yine alamayacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim, hafizu alâs salavâti ve salatil Usta demiş. Allah'a karşı bir hakkın vazifesini yapması, insanın iyi huylu olma yolunda olması demektir. Allah buyuruyor ki, ''Beş vakit namaza Celle celaluhu devam edin, Salati ustaya da devam edin.'' diyor. Ve çok yerde biz ibadetlerimizi Allah'tan Celle Celaluhu devam edin ifadeleri içinde alıyor, telakki ediyoruz. Netice ancak devam etmek şeklinde hasıl olur. Öyleyse Cuma'da camiye geldiğimiz zaman Allah'a karşı ibadetin zevkini gönlümüzde duymuyorsak bu, bu mevzudaki eksikliğimize bağlıdır. Şayet devam etsek Allah kendi lütfuyla, keremiyle gönlümüzde inşirah ve inkişaf verecek, ibadete hahişkar kılacak ve gönlümüzde kendine karşı kullukta bir aşk, bir vecd koyacak, şevkle, zevkle kulluk yapmaya bizi muvaffak kılacaktır. Geçen derste Cenab-ı Hakk'a karşı iyi huylu, iyi insan olma durumunu, Ebeveyne karşı iyi huylu, iyi insan olma durumunu ve sonra aile içinde hanımefendi kocasına ve kocası evdeki hanımefendiye, kadın efendiye karşı iyi huylu ve ahlaklı olma durumunu ve ailenin içinde çocuğa karşı iyi huyu gösterme ve çocuğun da evde iyi huylu olması meselesini kısaca sadece üzerine basıp geçtik, kısaca arz ettik. Bunların hepsine Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, istifade nispetinde Allah'a yaklaşma diyoruz. Allah'a yaklaşmış bir insan da talalete gitmez, inşaAllah küfre düşmez. Allah'a yaklaşma işte yakında olan bir insan, küfre gitmeden ve talalete düşmeden hoşlanmıyor, cehenneme gitmek gibi onları kerih görüyor demektir. Allah bize kerih göstersin. Cehenneme düşmeyi kerih görmeyen, İrtikab ettiği masiyetlerle cehenneme doğru gitmeyi her gün biraz daha hızlandıran, nefsimle beraber bütün nüfusu emmale taşıyan kimselere Cenab-ı Hak hidayet buyursun, cehennemi ve talaleti ve küfrü kerih göstersin. Aklıma gelmişken burada onu da arz edeyim. Muhterem Müslümanlar, imanın bir şiarı şudur, küfürden nefret etmek, Allah küfrü sevmiyor, لَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ diyor Allah Kur'an'da. Değil kendinin adım adım küfre doğru gitmesi, kalksan bir mümine küfre gidiyor desen Allah'ın gazabına maruz kalırsın. Kendin küfre gidersin. Allah küfürden o kadar nefret ediyor. Allah dalaletten o kadar nefret ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu buradaki bu isminden istifade senin küfürden ve dalaletten nefretin nispetinde olacak. Sen küfür ve talaletten çok nefret etmiyorsan Allah'ın bu isminden istifade edememişsin. Öyleyse bu noktada Allah'tan uzaksın. Öyleyse akibetinden korkulur, küfür ve talalete düşebilirsin. Bunun misali meydandadır. Ve bu meseleleri anlatırken her fikir mantıklı olmalıdır. Mantıklı olmayan fikirler merduttur. Bir mantık silsilesi içinde size arz etmeye çalıştım. Bugün de size arz edeceğim, bir, iki, üç maddelik şeyde şu hususları arz etmeye çalışacağım. Yakınlara karşı iyi ahlaklı, iyi huylu olmalı. Mürüvvetli olmalı, insanca davranmalı. İki komşularına karşı mürüvvetli olmalı, insanca davranmalı. Onlara karşı huylu olmalı, onlara karşı huylu olmak, hayatı ı içtimaiye insan huylu bir insan yapar, Allah nazarında huylu bir insan yapar, huyluların varacağı cennete koy. İşte sanatta iyi huylu olmalı. Vazifede iyi huylu olmalı. Bütün bunlarda iyi huylu olmamaya biz huysuzluk deriz ve ahlaksızlık deriz. Onun için birisi işinde, sanatında, ticaretinde ahlaki İslamiye'ye muhalif davranırsa ticari ahlaksızlık yaptı diyoruz. Sanat ahlaksızlığı yaptı diyoruz. Teknik ahlaksızlık yapıldı diyoruz bu mevzuda. Bütün yapacağı şeylerde iyi huylu olmalı. Ve Müslümanlara karşı iyi huylu olmalı. Arz edebilirsem vatandaşlara karşı ve bütün insanlara karşı iyi huylu olmalı. Arz edemezsem arz edeceğim yere kadar götürür bırakırım orda. Anneden babadan sonra ailenin birbirlerine karşı haklarından, hukuklarından sonra insanın yakınlarına karşı hakları vardır. Yakınlarına karşı hakları onları görüp gözetme, ahiretlerini hesap etme hesabı içinde bulunma, ahiretlerini teminat altına alma gayreti içinde bulunma ve dünyada onları rahatsız etmeme, İslam ve hidayete giden yolu onlara gösterme, İslam ve hidayet dairesi içinde onlara karşı muamelede bulunma bir müminin ahlaklı olmasını gösterir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkatinizi istirham edeceğim. İlk vahyi iptilasına maruz kaldığı zaman vahye iptila diyorum resul Ekram Ekrem aleyhissalatu vesselam için cidden bir imtihandı. Çok ağır bir şeydi. Ve bidayetinde de aleyhissalatü vesselam'ı çok sarstı. Büyük kadın Hz. Hadice'nin huzurunda tir, tir titreyip vaziyetini anlatırken Hz. Hadice onu tesellis hadedinde şöyle diyordu. Cinler, şeytanlar sana musallat olamazlar diyordu. Çünkü sen şu iyiliği yaparsın, şunu yaparsın ve sen yakınlarına mürüvvetli bir insansın. O iş ancak mürüvvetsizlerin maruz kalacağı şeydir. Allah, o iptiladan seni muhafaza buyuracaktır. O istikvalde onun peygamber olacağını bilmiyordu. Ya Resulallah demedi ama belki efendim dedi, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Vereke İbni Nevfel de onu tasdik etti. Hz.Kadice'yi tasdik etti. Mürüvvetli insanlar, mürüvvet yolunda yaşayan insanlar, akrabalarına karşı açık gönüllü olanlar, Onların hidayetleri hususunda kendi hidayetleri kadar hassas davrananlar, dünyevi huzurları karşısında kendine gösterdiği hassasiyet kadar hassasiyet gösterenler bu kabil şeylere müptela olmazlar. Kur'an-ı mucizül beyan bir ayeti i celile-i kerimesinde bu hususu akrabaya karşı mürüvvessizliği fesatla beraber zikrediyor. Yeryüzünde fesat çıkarmayla akraba arasındaki alakayı kesmeyi Kur'an müsavi tutuyor. Fehel aseytum in tevleytum en tufsidu fil ard ve tuqaddu erhamakum. Sûre-i Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Onlar yeryüzünde fesat mı çıkarıyorlar? Ne çirkin bir şey. Bu münafıkların işareti. Bu Medine'deki Yahudilerin işaretiydi. Kur'an-ı Muysür hemen ikinci suresinde kafiri anlatan ayetlerden daha çok ayetlerin kendilerini anlatmış olduğu münafıkların işaretidir. Onlar fesatçılık çıkarıyorlar, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ve fesatlarına da ıslah diyorlar, Kur'an-ı Kerim diyor. Bozgunculuk yapıyorlar, ara bulduk diyorlar, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Yeryüzünde fesat mı çıkarıyorlar meselesini parmağı dolayan Kur'an-ı Kerim, Ondan sonra diyor En bir de kendi yakınları, akrabaları arasında alakayı mı kesiyorlar? Onların dar günlerine, dahidar oldukları hengama şematede mi bulunuyorlar? Alkışlıyorlar mı onu? Veyahut onlar maruz kaldığı belalardan ellerinden tutma hususunda tekahsül mü gösteriyorlar? Kur'an anlatıyor. Beyanı Kur'an'dan sonra beyanı esasen lüzum yoktur. Fesatla beraber tutmuştur akrabalarını ziyaret etmemeyi dini mübini İslam'ı onlara anlatmamayı evini bir mektep bir dershane haline getirip onların irşadı hususunda hidayeti hususunda cehd içinde bulunmamayı yeryüzünde fesat çıkarmaya müsavi tutmuştur Kur'an-ı Müciz beyan. Hissi karabeti ele alan Kur'an-ı Müciz beyan ilk defa Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a "Vanzir ashiretekel akrabin" وخفف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق buyurmuştur. Allah Resulü bütün beşere pusdur. Ve ma ersalnak illa rahmeten alemin diyor Kur'an. Seni bütün insanlığa, bütün alemlere, meleğe, cinne, insana, hatta bütün kürelere rahmet olarak indirdim diyor. Rahmet olarak gönderdim diyor. Bununla beraber bidayeti vahyide vanzir asilatekel akrabin diyor. İlk defa sen en yakınlarını inzar et. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adnan'dan gelen nesil içinde kendisine en yakın olanları bidayette çağırdı. Kureyş'i çağırdı, onun dışında da Haşimiler'i çağırdı, Abdülmuttalib'in oğullarını çağırdı, etrafına topladı, ilk defa onlara anlattı. Onlara anlattı, bidayette cibilli bir bağlılık vardır, bu bağlılığı değerlendirmek istedi. Bu bağlılıkla belki herkesten evvel Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı onlar dinleyeceklerdi. İkincisi onlar Resul Ekrem'in yakınlarıydı. O yakınlığa ait hukuka Resul Ekrem riayet ediyordu. Abu Talib'in la ilahe illallah demeden vefatı kadar Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı üzen bir hadise yoktur. O başında ısrarla amca bir kere la ilahe illallah de diyordu. O da ısrar edip demiyordu, dememe de ısrar ediyordu, her şeyi kabul ediyordu, haksın diyordu, faziletlisin diyordu. Fakat resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine kapı ve pencere açacak bu mübarek anahtarı almıyordu diline, bu mübarek cümleyi söylemiyordu. Onun için resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bundan çok rahatsız oluyordu. Kur'an-ı Kerim hem rahatsızlığını anlatıyor hem de hidayetin kendi elinde olmadığını anlatıyor. İnneke lâ tehdi men ahbebte Allaha yehdi men Sen istediğine hidayet edemezsin Habibim. Allah kimi dilerse ona hidayet eder. Onun şayet hidayet mevzuunda bir adımı olsa Allah ona hidayet edecektir. Ama o inadına ters tarafa doğru diretip duruyor. Onun için Allah onu hidayet etmez. Allah'ın hidayet etmediği hususunda sen de çok fazla diretme diyor. O bütün iyiliklerine rağmen, Resul-i Ekrem'e müzahir olmasına rağmen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demediği için cehenneme gidecektir. Ehli sünnetin akidesi budur. 40 sene Resul-i vesselamı büyütmüş, terbiye etmiş, himaye etmiş olsa dahi cehenneme gidecektir ama o cehennem içinde dahi Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti belki onun yüzüne gülecek, azabını hafif edecek mülayemet olacaktır. Bu rahmeti ilahinin bileceği şeydir. Biz hüküm veremiyoruz. Yalnız bundan anlattığımız bir şey var. Hissi karabetle Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam ilk defa kimene anlatıyor. Aleme mebus olduğu halde ilk defa en yakınlarına anlatıyor. Öyleyse karabetin çok mühim bir tesiri var ve Allah indinde çok büyük bir kıymeti var. Onun için yine Allah Resulü buyuruyor. Errahim muallakatun bil arş. Taqul men vasalani vasalahullah ve qata'ani Yakınlar arasında rahmet ve şefkat ifadesi olan karabete karşı hissi karabet ve şefkat mülayemet bu arşa bağlı bulunuyor buyuruyor Allah Resulü. Ve bunun bir şudur, şöyle diyor. Kim beni vasfederse, Allah da onu vasfedecektir. Kim benden kopacak ayrılacaksa, Allah'ın rahmeti de ondan ayrılacaktır. Kim yakınlarını ziyaret edecekse, yakınlarına karşı mürüvvetkarhane davranacaksa, cemiyet içinde birbirini seven bir uzvun meydana gelmesi, teessüs etmesi hususunda gayret gösterecekse, Allah'ın rahmeti ona vasıl olacaktır. Rahmeti İlahi onunla beraber olacaktır. Bu arşa muallak olan rahmin birdir zebanıdır. Ve kim yakınları arasında alakayı kesecekse katiyen bilsin ki Allah'ın rahmetinin de onunla alakası yoktur. Hissi karabet hayatı, ictimaiyeyi beşeriyede çok mühimdir. Ali Resul kıyamete kadar Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın torunu olmaları itibariyle Dünya debdebesi ve ziyneti onlara gülse bile, İngiliz'den, Amerika'dan kız alsalar bile, hissi karabetle yine Cibilli olarak dine bağlıdırlar ve dini, hayatı ictimayede her şeyin üstünde tutarlar. Yeryüzünde nerede Allah Resulü'nün affadı varsa, torunları varsa, hatta şu 20. asırda dahi, bilinenle bilinmeyen Cibilli olarak dine bağlıdırlar onlar. Çünkü dedelerinin getirdiği dindir. Allah'ın emri olarak, Allah'ın gösterdiği bir yol olarak bağlanmanın dışında cibilli olarak bir bağlılık vardır. Müminler arasında hissi karabetin teessüsü, hayatı içtimaiyede birbirine dayanmış güçlü bir rüknün meydana gelmesi demektir. Bu husus çok su götürür bir hamur olarak kalacaktır ve ben kısa kısa üzerlerine basıp geçeceğimi vadettiğim için üzerine basıp geçeceğim. Cenab-ı Hak tevfikini yaretsin. Cemiyette diğer bir rükün neseben bize karabeti olmadığı halde ev olarak bize yakın olan kimseler, belde olarak bize yakın olan kimseler, mahalle olarak bize yakın olan kimseler, sokak olarak bize yakın olan kimseler ki hepsine birden çeşitli seviyede komşu diyoruz. Bunların haklarıdır. Bunlara karşı iyi huylu olan bir insan, Allah'a karşı iyi huyludur. Daima ırçınlık yapan, hırgür çıkaran kimseler Allah'a karşı da vaziyetleri odur. Bu vadide imtihanı kaybeden bir insan unutmasın Allah karşısında imtihan kaybediyor demektir. Hiç kimseyle geçinemeyen, herkesin kötü olduğunu söyleyen nice huysuzlar, devamlı hırgür çıkaran kimseler vardır ki asıl huysuz onların kendileridir. Daima başkalarının huysuz olduğundan bahsederler. Çok iyi geçindiği, yediği, içtiği ayrı gitmeyen çok dostları, samimi arkadaşları vardır ki bir gün onları dahi onun için ayırdığı tahtan tepe taklak aşağıya getirir. Çıkardığı semadan alaşa edi verir ve ona sonra başlar ahlaksız der, huysuz der. 20 sene beraber bu ahlaksızla yaşadın ve onu ahlaklı huylu dedin ve şimdi diyorsun ki ahlaksızdır, huysuzdur. Asıl ahlaksız. Asıl huysuz O'nun kendisidir. Komşularıyla iyi geçinen, yakınlarına karşı mürüvvetli davranan bir insan, komşuları arasında dahi cemiyete bir uzuv hazırlıyor demektir. Marifet herkesle iyi geçinmek, herkesi beğenmek ve herkesin iyi taraflarına bakmaktır. İyi insanlarla, melek misal kimselerle herkes geçinir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, eğer inananlar arasında, eğer inanmayanlar arasında hırçınlık yapan pek çok kimselere karşı melek misal davranıyordu. Bütün davranışları, hareketleri melek hünümundu. Ona bakan kimse dıştan bütün bu çirkin ve haşin muamelelere karşı sanki bir melek mukabele ediyor gibi geliyordu. Meleğin nesli olmadığından arz edeceğim hükme varamam ve bu hükmü hüküm olarak ifade edemem. Fakat öyle tahmin ediyorum ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılan huysuzluklar karşısında bütün mele-i sakinleri harekete geçiyorlardı. Cenab-ı Hak'tan ferman bekliyorlardı. Dağları kaldırsın da imansızların başına koysunlar. Melek dahi bir kısım meseleler karşısında harekete geçiyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi maruz kaldığı bu ahlaksızlıklar karşısında o sabırla, metanetle, tebessümle mukabelede bulunuyordu. Demek oluyor ki, iyi huylu bir insan bütün aleme o iyi huyluluğuyla muamele yapıyor. Ahlakı Aliye-i İslamiye'yi taşıyan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden istifade etmiş Allah gibi Celle Celaluhu muamelede bulunuyor. Cenab-ı Hakk'a kurbiyeti nispetinde bütün isimlerinden istifade ediyor. Nasıl insanlar diyorlar Allah bu helak etmiyor. Nasıl insanlar tuyan yapıyorlar, Allah çarçabuk helak etmiyor. Nasıl insanlar yalan söylüyorlar, düşünün. Bugün yalan ne kadar raiştir. Adam söylediği yalanları marifet olarak bize arz ediyor. Siyaset sahası dinlisinde de, dinsizinde de tamamen bir yalan sahası haline gelmiştir. Dindar dahi çok rahatlıkla yalan söyler. Ve sonra karşı tarafı aldattım diye bunu marifet olarak bize nakleder. Halbuki bu bir küfür sıfatıdır. Yalan kafirin sıfatıdır. Müminin ağzından çıkarsa bu bir kısım mesnetlere dayanarak çıkmalıdır. Bugün bu mesnetleri bulamadığından dolayı yalan mümini mahvetmektedir. Müminin kalbinde doğruluğun ifadesi bulunan imanı yayıp bitirmektedir. Evet Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bütün huysuzluklara karşı o sadakattan ayrılmama şartı kaydıyla iyi huylu olarak muamelede bulunuyordu. Kendi ferman eder Sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu <gülüyor> bava'iquhu meşhurdur bu. Sizden hiçbiriniz asla iman etmiş olamazsınız komşusu onun başa getireceği belalardan ve musibetlerden emin olmadıktan sonra. Müminlerin başlarına bela ve musibet getiren kimseler hakiki manasıyla Allah'a iman etmemiş kimselerdir. Halbuki biz çoğumuz Allah'a iman etmiş kimseleriz ama arkadaşlarımızı, çevremizi, yakınlarımızı beraber bir çatı altında bulunduğumuz kimseleri bir mahallede bulunduğumuz kimseleri mütemadiyen rahatsız ediyoruz. Herkese huysuz nazarıyla, herkese ahlaksız nazarıyla bakıyoruz. Kendi huysuzluğumuzu, ahlaksızlığımızı onlarda görmek istiyoruz. Bununla beraber iman etmiş kimseleriz. Lugat manasını verelim, o kimse emin değildir emn eman içinde Allah'a dehalet etmemiştir. Garantili değildir, teminat altında değildir diyelim. Veya Allah'ın istediği manada, Kamil imanı elde etmiş değildir. Öyleyse her an tezelzülde, sarsıntıda ve Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi "Ala Şefa cürü fînhâr fenhâra bihî fî cehennem'' Çok korkunç bir uçurumun kenarında her an cehenneme yuvarlanmaya müheya bir vaziyettedir. Allah bizi muhafaza buyursun. Efendiler efendisinin yanında sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın ibadeti taatıyla sena edildi. Dendi ki ya Resulallah sabahlara kadar bu kadın namaz kılar. Sabaha kadar namaz kılarsa 600 rekat namaz kılar. Çeşitli vesilelerle arz ettim. Tabiinden her gece 300 rekat, 600 rekat namaz kılan binlerce insan vardı. Her gece 600 rekat namaz kılarlardı. Sahabi bunu evleviyetle yapar. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nur aslında saadet asrındadır. Fakat sonra dediler ki ya Resulallah bu kadın komşusuna eziyet eder biraz. Allah Resulü şöyle buyurdu. O cehennemdedir. O kadar namaz kılıyor, ibadet yapıyor ama komşusu kendisinden rahatsızdır. Dilinden rahatsızdır, yaptığı şeylerden rahatsızdır. Allah Resulü tereddüt etmedi. O cehennemdedir buyurdu. La yümeno, man kana şaban ve jaruhu ila jembi ve ya fi jembi jayun, ve yu yalem, evkamal. Kendisi tok olduğu halde yanında komşusu aç yatan mümin, o da Allah'a iman etmiş değildir. Bu hususu çok ciddi olarak Allah Resulü ele alıyor. Onun için buyuruyor ki Cibril bana vasiyet etti komşuyu. Vasiyeti o kadar ileriye götürdü ki öyle sandım komşuyu bana varis kılacak. Ben öldüğüm zaman komşum malıma da varis olacak ben öyle sandım. O kadar tavsiyede bulundu. İnsan uzak ve yakın komşularıyla cemiyet içinde büyük bir rükündür. Bu rükün birbiriyle imtizac edip kaynaştığı nisbette cemiyette sağlam bir uzuv var demektir. Mahallesinde hır gür çıkan kimselerin bir araya gelip düşünmelerine, kitap okumalarına, İslam'ın derdiyle müşterek dertlenmelerine imkan yoktur. O mahallede yetişen çocuklar da o kadar hissiz, o kadar duygusuz yetişir ki, onlar da babalarının huysuzluklarını tevarüz ederler ve gelecek nesillere intikal ettirmek üzere onu yaşar dururlar. Bugünkü sokaklarda müşahede ettiğimiz huysuzluk, Bugünkü sokaklarda müşahede ettiğimiz hırçınlık, bunlar atalarımızdan bize miras kalan şeylerdir. Onların hassasiyetsizliği, onların bu mevzudaki dikkatsizliği bize bunları miras bıraktırdı. Biz gelecek nesillere bunların miras kalmasını istemiyorsak, iyi huylu insanlar olarak yaşamaya çalışalım. İç ve dış bütünlüğü içinde kalbimiz nasıl Allah'a iman ediyor... Ve hatırlayalım, hatırdan da çıkarmayalım Allah'a imanımızı herkesin bizden emin olmasına bağlamıştır Allah Resulü. El-Müslümü men selim el-Müslümün min lisanihi ve yedih ferman etmiştir. Müslüman kimdir ya Resulallah diyene cevap. Allah Resulü Müslüman elinden ve dilinden başkaları emniyette olan kimsedir başkalarına elinle eza edersen, işinle eza edersen, ameliyenle eza edersen, dilinle eza edersen, müminlerin kadınlarına nazarınla eza edersen, diktiğin elbiselerle müminlere eziyet edersen, yaptığın işlerle eziyet edersen, sen Allah'a gereği gibi iman etmediğinden, emniyet sarayına girmediğinden dolayı, teminat altında değilsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bakanın Nakli hususu meşruk olmakla beraber, İmam-ı Azam gibi âli cenab bir zatta bu kabil ahlakın bulunması gayet normaldir. işe dokunulsa bile ben arz etmekte fayda mülahaza ediyorum. İnsanın komşusu kâfir dahi olsa, kâfire göre ona karşı dahi bir kısım vazifelerle muazzaftır. O hastalansa, müşrik değilse onu ziyaret edecek. İhtiyacı olursa ona sadaka verecek. Elinden geldiği kadar yardımda bulunacak. Zekat vermese dahi çünkü zekat bir ibadettir. Sadece müminlere verilir. Gerçekten Allah'a inanmış olanlara verilir. Allah'a inanmayanlara, yolumuzda olmayanlara verilen zekatların da burada iadesi gerekir. Bunu da antiparantiz arz etmiş olayım. Ona sadaka verecek, hoşnut edecek, hediyeler verecek, gönlünü taltif edecektir. Hazreti İmam'ın da bir komşusu var. Allah Celle Celaluhu imama musallat etmiş bunu. Bir gün kapısını vurur. Garayip kitapları öyle naklediyorlar. Senedine dokunulmuştur bu mesele. İmamın kapısını vurur. Hazreti İmam merdivenlerden aşağıya iner, kapıyı açar. Görür ki onun o haşin o hırçın komşusu. Bir şey mi istiyorsunuz der. Boşuna bütün imamlar ona İmam-ı Azam nasıl derler? O azamlık mertebesini, makamını ihraz etmedikten sonra bütün dillerde o İmam-ı Azam olarak nasıl yad edilir? İmam-ı Azam ubudiyetiyle, Allah Resulü nasıl ubudiyetiyle miraç yapmış, o da o miraçı yapmış, imamlar arasında kendisini en büyük imam manasına İmam-ı Azam dedirtmiştir resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a saygısı Allah'a karşı imanın nispetinde terakki etmiş bu büyük insan kapının önünde gördüğü kafire soruyor Bir isteğim mi var diyor Unuttum ya imam diyor İmam-ı Azam yeniden Dikkat et diyor unutma zahmet çekmiş buraya gelmiş Merdivenlerden yukarıya çıkıyor Tekrar bu kapıyı vuruyor tekrar imam aşağı iniyor Bir şey mi istiyorsun diyor Diyor ya imam sen oraya gittin aklıma geldi. İndiğin zaman ben yine unuttum onu diyor. İki defa yapıyor, üç defa yapıyor, dört defa yapıyor. İmamın yüzünde iş mizaz görmüyoruz. şaşetle karşılıyor ve acıyor. İçinde mürüvvet hissi beliriyor. Yazık diyor deminden beri kapının önünde duruyorsun. Dikkat et de şunu unutma diyor. Neyse ben de onu isaf edeyim diyor. Anlıyor Kemal'in imam-ı azamın. Ayaklarının belki bağı çözülüyor. Onun karşısında dize gelecek, dinin de büyük, sen de büyüksün diyecek. Fakat son bir şey daha yapmak istiyor ona. Dördüncü defa diyor ki, ya imam, senin acaba şu sakalın mı daha hayırlı, yoksa bizim bilmem hangi, kelben kuyruğunun kılları mı daha hayırlı diyor. Çok da basitmiş diyor, hiç bozmuyor kendisini. Çok basit bir soruymuş ama nasıl oldu da bunu unuttun diyor, zahmet çektin bekledin. Eğer ben bu sakalı Allah'ı hoşnut etmek, Resulullah'ın yolunda olmak için bırakmışsam şüphesiz bu her şeyden hayırlıdır. Fakat alemi idlal etmek, ifade etmek için büyük insan görünmek için bırakmışsam o köpeğin kuyruğundaki kıllar daha hayırlıdır diyor. İşte o zaman komşunun dizlerinin bağı çözülüyor, dize geliyor ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Mümin komşusuna karşı vazifenin bu kadarına kadar vazifelidir cibril Emin'in komşusunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da mirasta tavsiyesi kadar iş mühimdir ve büyüktür. Allah bu büyük vazifeyi de kameti kıymetine uygun idraka bizleri muvaffak kılsın. Hepimiz beraber oturup kalktığımız kırda kalıyorsak çadır arkadaşlarımızdan, evde kalıyorsak ev arkadaşlarımızdan, bir mahallede kalıyorsa komşularımızdan müştekiyiz. onlardan rahatsız olduğumuzu fırsat kollarız anlatmaya. Fırsatı bulduğumuz zaman hiç tereddüt etmeden gıybet de ederiz, ayrı bir kafir sıfatı irtikab ederiz. Belki olmadık şeyleri de söyler, buhtan de ederiz, ayrı bir kafir sıfatını irtikab ederiz. Birbirimizin etini yeriz, Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor, didiştirir dururuz. Hayati içtimaiye için mi katil olan daha nice şeyler irtikap ederiz orada. Bütün bunları bir parçamız olan, beraber bir rükün teşkil ettiğimiz İslamiyet'e karşı yaparız. Cemaati müminine karşı yaparız ve kafirlerin içimize yerleşmesine teshilat yaparız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Her meselede çok mütereddi ve çok sukut etmiş bulunan 20. asrın perişan cemaati İslamiyesini bu vadide de çok sukut etmiştir. İnsanlık semasını Allah ilah eylesin. Bize ruh selameti versin. Yaumela yenfau malun ve la banun illa men ata Allah bi kalbin selim. Kimin kalbi selimse o kurtulacaktır. Kim herkese karşı içinde mürüvvet hissini taşıyorsa, kim herkesi hoş görüyor ve hoşnut ediyorsa, kim halim ve selimse Hazreti İbrahim gibi o o gün kurtulacaktır. Mal ve evlat fayda vermeyecek Kur'an ferman ediyor. O gün kalbi selim fayda verecektir. Bu müminin ahlaklı olmasını ifade eden ayrı bir taraftır. Bir diğer tarafta mümin işinde sağlam insandır. İmanının rüsuhu nispetinde sağlamdır. İşleri de öyle sağlamdır. Nasıl köklü sağlam bir iman yerleşmiştir müminin içine. Dünyalar onun karşısında bela ve musibet olsa onu deviremez, silemez, süpüremez. Müminin işleri de öyle sağlamdır. Şahsına karşı işleri çok sağlamdır. Çok sağlam iş yapar. İmanın muhtezası nedir? Salih amel. Onda hiç kusur yapmaz. İşini sağlam tutar mümin. Misal arz etmeye çalışacağım. İnsanlara karşı muvassaf bulunduğu vazifeleri sağlam yapar. İbadet yapar. Onu riyadan ağrı sağlam yapar. Sanatkardır işini sağlam yapar. Ticaret yapar. Onu da sağlam yapar. Mümin işini sağlam yapan insandır. Allah Resulü hadisi şeriflerinde Allah Celle Celaluhu sizin içinizde işini sağlam yapanları sever buyuruyor. Bu çok şumullü bir laftır. Ve teker teker arz etmeye çalışacağım bunu. Allah sizin içinizde işini sağlam tutanları sever. İşi sağlam tutacağız. Bu müminin ayrı bir şeyidir. Sun Lazi etkane kulle şey bir ayeti kerimedir. Allah yaptığı her şeyi sağlam yapmıştır. Allah'ın yaptığı şeylerde faydasız bir şey göremezsiniz. Göze çirkin görünen bir şey göremezsiniz. Kalpte ürperti hasıl eden bir şey göremezsiniz. İşiniz öyle olursa Allah'a yaklaşmış olacaksınız. Siz işlerinizi öyle sağlam tutmaya çalışın. Şeriatı garra dairesi içinde işlerinizi öyle sağlam tutarsanız sağlam olacaktır. Parça parça bakalım uzun boylu tahlil etmeyeceğim resul Ekrem aleyhissalatü vesselam bir vazife ile vazifelidir. Bu vazife en ağır vazifedir. Bu vazife bizim haysiyetimizi koruma hususunda gösterdiğimiz titizliğin milyar defa milyar üstünde titizlik isteyen bir vazifedir. Bizim küçük bir haysiyetimiz var. Sarsılsa ne olur? Haysiyetimiz kadar sarsılmış oluruz. Allah Resulü'nün cihan değer bir haysiyeti vardır. Bütün insanlığın haysiyetini taşımaktadır. O haysiyet ayrı bir titizlik, ayrı bir hassasiyet istemektedir. İşte Resul-i Ekrem vesselam o haysiyete göre hassas ve titizdir. Ve hiçbir zamanda o haysiyetini, o hassasiyet ve titizliğini bırakmamıştır. Muazzaf bulunduğu vazifeyi bir hakkın yerine getirir. Parça parça tarih hayatından bir iki misal arz etmeye çalışacağım. İman mevzuna ehemmiyet veriyor Resul-i Ekrem vesselam. Cihada gidiyor. Arkadan tanıdığı birisi geliyor. Ya Muhammed diyor. Ben de cihad etmek istiyorum seninle. Onun sözü olduğu için aynen naklettim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem demedim. Diyor ki sen Allah'a iman ediyor musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Demiyorum diyor. Senin yardımına benim ihtiyacım yok buyuruyor Allah Resulü. Biraz sonra adam arkadan bir daha yetişiyor. Ya Muhammed diyor. Sana yardıma gelmek istiyorum. Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? İki diyor, üç diyor, adam da diyor, öyle iştirak ediyor. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam işini sağlam tutuyor. En başta iman etmeyen bir kimse bu büyük ve ağır davanın altına girerse çok mühim ve kritik bir noktada bırakır, yalnız bırakır dostum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatı aynı iman şuuru içinde Allah'ın tevfihiyle teşkil ediyor. Teşkil ediyor, sarsılmayan bir cemaat meydana geliyor. Dönmeyen bir cemaat meydana geliyor. Çeşit çeşit imtihanlar. Size diyor ki düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnanmayan şu çevreden ayrılın, dağarcığın içine biraz yiyecek şey koyun ve Habeşistan'a gidin, yaya gidin. Ama siz oraya gideceksiniz. Oranın Hristiyan bir reisi var. Sizi ne yapar bilemiyorum. Hapse mi kor, müzahir mi olur bilemiyorum bunları. Ve siz tereddüt etmeden resul Ekrem'in emrine uyuyor Habeşistan'a gidiyorsunuz. Ve sonra duyuyorsunuz ki Mekke'de Müslümanlık gelişmiş. Dönüyor oradan Mekke'ye avdet ediyorsunuz. Geldiğiniz zaman aynı işkencenin, aynı ezanın ve cefanın kat kat munzam şekli sizi beklediğini görüyorsunuz. Yine çileler, yine ıstıraplar, yine insan üstünde değirmen taşı çevirmeler, yine ayağa ip takıp kum çölü üzerinde insanı sırt üstü sürüklemeler, susuz bırakmalar, aç bırakmalar. İşkence devri yeniden başlıyor ikinci devri olarak. Yine dönmüyorsunuz, yine dininizden vazgeçmiyorsunuz, yine taviz vermiyorsunuz. Hem o kadar vermiyorsunuz ki, resul Ekrem'in evine gitmeme şeklinde dahi bir tavizi şiddetle reddediyorsunuz. Dediğini de... Yaptığını yap fakat rica ediyorum onun evine gitme, oturduğu yere gitme. Ne demek ben onun evine gitmesem? Bütün içimdeki letaifim söner diyor. Bu kadar dahi taviz vermiyorsunuz. Siz düşünün kendinizi. Ondan sonra Mekke size dar gelmeye başlıyor. Kur'an ifade ediyor bunu. Allah Resulü bu defa Medine'ye gidin diyor. 500-600 kilometrelik bir yol. Dağı taşı aşıyor Medine'ye gidiyorsunuz. Halbuki orada da Yahudiler var ve müşrikler var. Nasıl karşılanacaksınız? Size nasıl yüz gösterecekler, nasıl himaye edecekler bunu da bilmiyorsunuz. Hanımınızı Mekke'de bırakmışsınız, kimin umuduna belli değil. Çocuklarınızı Mekke'de bırakmışsınız. Bağınız, bahçeniz varmış, kokmak üzere karpuzunuzu, hiyarınızı bağda bırakmışsınız. Bir koyun derisi yüzmüşünüz de orada etini almaya imkan kalmamış bırakmışsınız, o da evinizin içinde kokmuş. Eviniz kokmuş, Barkınız kokmuş, sokağınız kokmuş ama siz her şeyi terk etmiş, kokmamak üzere Medine'ye gitmişsiniz. Bütün bu imtihanları geçirdikten sonra Allah Resulü işini çok sağlam yapıyor. Çünkü Allah sağlam yapıyor. Sağlam olmayan iş netice getirmez. Bedir'e götürüyor Allah Resulü. Hicretin ikinci senesi Bedir'e götürüyor. Bütün bu ısraplara katlanmış dönmemiş insanlar, iki defa hicret etmiş dönmemiş insanlar... Cihad emrini aldıkları zaman, üçüncü hicreti yapmak üzere hazır dönmemiş insanlar. Bedir'de şehit olanlardan bir tanesi, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kardeşi, Ümeyr İbni Ebi Vakkas'tır. Allah Resulü boylarına göre alıyordu. Kim beline kılıç bağlandığı zaman, yerden sürünmeyecek boydaysa onu alıyordu. Bu o gün 10-12 yaşındaydı. Ya vardı veya yoktu. Sa'd ibn-i Vakkas onu hatırladıkça hep ağlar. Allah Resulü'nün da dayısının torunuydu bunlar. Parmaklarının ucuna dikildi, boyunu büyük gösterdi, o gün Bedir ashabı arasına karışma şerefini ihraz etti. Bedir'de büyük insanlar gibi savaştı ve büyük insanlar gibi şehit oldu ruhunu Allah'a teslim etti. Çocuğuna kadar bu kadar sadıktılar, bu kadar vefalıydılar, bu kadar Resul-i vesselama bağlıydılar. Ama Resul Ekrem'in işi sağlam tutmasına dikkat edin. Ordusunu teşkil etti. Çok güzel talim göstermişti onlara. Büyük bir erkani harp olarak iyi asker olarak yetiştirmişti onları. Güzel harp ediyorlardı. Bir kaçını çıkardı onlardan nasıl harp edeceklerini sordu, öğrendi ve Allah da işte böyle ister dedi. Allah'ın istediği şekilde harp etmesini de öğrenmişlerdi. Dönmemelerini de denedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd ibn Muazat Muazza teveccüh etti, onun sadakatına baktı, o ensarı temsil ediyordu. Hazreti Miktad'a döndü, o da muhacirini temsil ediyordu, onun sadakatına baktı. İkisi de kılıç çala çala gamada gitmek üzere hazır idiler. İkisi de kandan irinden deryalara emret ya Resulallah girelim diyorlardı. Orada esbab bakımından resul Ekrem baktı ki iş çok sağlam. Kayalar kadar sağlam, dönmemek üzere bir ordu oraya gelmiş, bu defa ellerini açtı, dedi ki Allah'ım senin istediğin şekilde hazırladım, istediğin şekilde getirdim topladım ve istediğin istikamette cihad etmeye müheyyah vaziyette verasını sana havale ediyorum, bu ordu burada mağlup olursa yeryüzünde seni anacak kalmayacaktır. Adının anılması, İslam'ın yayılması, bütün afak alemde kendini göstermesi için sen bu orduya senin orduna zafer ihsan eyle diyordu. O kadar yalvardı ki sahabi kollarını hiç o kadar kaldırmamıştı diyor resul Ekrem. Böyle kollarını kaldırmıştı, sırtından ridası düşüyordu. Hiç kendinden ayrılmayan sadık dostu Hazreti Ebubekir onu ara sıra omuzlarına koyuyordu. İçinin yandığını duydu. Gözyaşları mütemadiyen dizlerini ıslatıyordu. Allah Resulü durmadan dua ediyordu. Yanına sokuldu yeter ya Resulallah dedi. Allah seni hizyan içinde bırakmayacak, haybet içinde bırakmayacak, sana yardım edecektir diyordu. O Allah'a karşı da bir hakkın vazifesini yaptı. Sun Allahilladhi atkanaküle şey tam tezahür etti. Allah işini sağlam yapar. Onun söylediği sözle tam manasını buldu. Tam tonunda hareket halinde kendini gösterdi. Allah sizin içinizde işini sağlam yapanları sever tam sağlam yaptı, Allah vahyi inzal buyurdu. Seyyuhu zemul cem ve yüvellûne d buyurdu. Bu cemaat dağılıp gidecek, geldikleri gibi gerisin geriye dönecek ve kaçacaklar, Kur'an-ı Kerim ferman ediyordu. Allah Resulü de tebessüm ederek buna, hesabına tebşir buyuruyordu. Birkaç saat sonra üç-beş tane şehidin ruhu meleği alaya uçup gitmişti ama Allah Resulü ganim olarak, muzaffer olarak Medine'ye dönüyordu. Cenab-ı Vacipülcüt ve Tekaddes Hazretleri bizi işini sağlam yapmaya muvaffak kılsın. Cemaat halinde de işini sağlam tutmaya muvaffak kılsın. Yaptığımız her şeyi vaz ettiği hikmetler istikametinde, idrak istikametinde, mantık istikametinde yapmaya muvaffak kılsın. Ve rızayı şerifini tahsil ede muvaffak kılsın. Ve ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamı Resul-ü Ekrem'i güldürdüğü gibi güldürsün. Yoz nesli, bodur nesli bertaraf eylesin. Nurlu, iç-dış bütünlüğü ne varmış? Kur'an içiyle dışıyla beraber yaşayan cedid bir nes Allah bu millete ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahillaziyahedana lihaza. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedanallâh.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 عز جاره وجل ثناوه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره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 Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha <gülüyor> ma'al-lidin-teka ve-l-lidin hum muhsinun. Sadaka Allahu'l-azim. Ve bellena rasuluhu'n-nebi'l-hasimi'l-kerim. Muhterem Müslümanlar İnsan sağlam iş yapması İşinin sağlam olması, onu sağlam işleri başka sağlam işlere ulaştırması takva dairesi içinde olursa mümkündür. Cenab-ı Hakk'a sığınıp onun emirlerine ram olması nispetinde mümkündür. Allah'ın emirlerine ram olmanın, Allah'a sığınmanın dışında takvaya giden yol yoktur. O'nun emirleri dairesi içinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine açtığı yoldan istifade eder, kainatın kanunlarından istifade eder, Kur'an'da Allah'ın tarif ettiği şeylerden istifade eder, yürürse maiyyeti ilahiyeye girmiş olur. Büyük bir insanın maiyetine girmeye bedel, büyük bir devletin maiyetine girmeye bedel, Dünyada bir araya gelmiş birkaç devletin maiyetine girip, sanatta ve ticarette onlardan istifade etmeye bedel kendini bulmuş, şahsiyetine ulaşmış takva dairesi içinde maiyyeti ilahiyeye girmiş bir insan, ehli ihsandır ve Allah ona tevfikini yar edecektir. Bununla şunu arz etmek istiyorum. Kur'an-ı mucizül beyanın dışında bir insanın çalışması onu hele mümin olursa zafere götürücü keyfiyette değildir. Mümin daima işlerini iki taraflı olarak müteale etme mecburiyetindedir. Dünyaya ait mesaili Allah'ın kitabından, Allah'ın Resulü'nün kitabından çıkaracak, kendisine düsturu hayat ittihaz edecek. Ve bir taraftan da Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı gibi bütün benliğiyle Cenab-ı Hakk'ın himayesine girecek. Onun için Kur'an, اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ diyor. Allah ittika edenlerle beraberdir. Yani ittika edenler Allah'ın maiyetindedir. Devletlerin bir araya gelmiş büyük kuvvetlerin maiyetinde değil Allah'ın maiyetindedir. Takva, kainatta Allah'ın bize gösterdiği kanunları bilmek demektir. Kur'an'da tarif edilen kainat anlayışına ulaşmak demektir. Bizim için nazil olan Kur'an-ı Kerim'e göre hayatı tanzim etmek ve dıştaki kanunlarla münasebetimizi kavramak demektir. Kainatı anlamamış bir insanın takvası asla bahis mevzu olamaz. Kur'anla kainat birliğine fikri ulaşmamış bir insanın takvası asla bahis mevzu olamaz. İnsan kainat münasebetine yükselmemiş bir insan asla müttaki olamaz. Maiyeti ilahiyeye girme, büyük ayna ile küçük aynayı bir araya getirme, bir fihriste bakma, bir de kitabın umumuna birden bakma şeklinde olacaktır. O büyük kitap kainattır ondaki büyük manaları küçük harflerle ifade eden küçük kitapta insanın mahiyetidir. Ve bu iki kitaba tercüman olan da Kur'an-ı Müciz'ül beyandır. Onu bize tebliğ eden nadide eşsiz mütercim Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Meselelerimizi düğüm olmadan çıkarmamız, Kur'an-ı Müciz'ül beyana kulak vermeye, Resul-i Ekrem'in tercümesini dinlemeye Kainat ve insan muammasının çözülüşünü Kur'an'da anlamaya bağlıdır. Böyle bir anlayışa yükselemeyende müttaki değildir. Çok çırpınsa dahi müttaki değildir. Mahiyeti ilahiyeden çok uzaktır. Allah cemaati müslimini mahiyeti sübhâniyesine giden yola hidayet buyursun. Buna göre ittikanın bir manası insan iman noktasında Salih amel noktasında işini çok sağlama bağlayacaktır. Kalbinde tereddüt adına bir şey bırakmayacak. Bırakmayacak tereddüt adına bir şey ki içindeki letaifi ve içindeki imanı söndürmesin. Salih amelini Allah'ın istediği manada çok sağlam yapacak. Yüzünü yere koyacak, ağzını bağlayacak, malından bir kısmını ayıracak, Allah yolunda sarf edecek, yol meşakkatini iktiham ederek... Para sarf ederek hacca gidecek ve durmadan kelime-i tevhidi söyleyecek. Salih amel yapmak suretiyle işini sağlama bağlayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek fermanı çok mühimdir ve umumidir. Sizin içinizden Allah celle celaluhu işini sağlam yapanları sever. İşinizi sağlam yapmıyorsanız Allah sizi celle celaluhu sevmez. İman noktasında işimizi sağlam yaptık mı? Dünya şeytan olsa bize musallat olsa acaba döner miyiz? Bunu hiç düşündük mü? Bütün dünya Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ın karşısına dikildi. Hristiyanlar bütün eski kitaplarıyla, şerhleriyle Resul Ekrem'in karşısına dikildiler ve ellerinde cidden büyük olan bir peygamber vardı. Hazreti İsa'yı bayrak yaparak Resul Ekrem'e karşı çıkıyorlardı. Yahudiler Hz. Musa ile Resul Ekrem'e karşı çıkıyorlardı. Süryaniler Hz. Adem'le karşı çıkıyorlardı. Din noktasında Resul Ekrem ciddi şeylere maruzdu ve ciddi muarezleri vardı. Dünyanın bütün şeytan olması zerre kadar onu sarsamıyordu. Çünkü o içine ait meseleleri, imanına ait meseleleri Allah'ın tevfikiyle halletmişti. Evindeki hanımı dahi aleyhine dönseydi Melek de gelmeseydi, Cibril'in vahyi de inkıtağı uğrasaydı Allah Resulü işini çok sağlama bağlamış. Tereddütleri bütün içinden yıkmış atmış, öyle inanmıştı ki dünyanın hadiselerine, dehrin mesahibine ve devahisine Allah'ın tevfik ve inayetiyle dayanmış, üstüne çıkmış, bağlayacağı şeyi istediği yere Allah'ın tevfikiyle bağlayabilmişti. Ashabı da öyle yapmıştı radiyallahu anhum. Küçük bir sıkıntı karşısında dinden taviz veren insan işini sağlama bağlamamış demektir. Sağlam iş yapmıyor demektir. Ya imanında bir noksanlık vardır veya ameli salihayı devam ettirmediğinden ötürü yarım insandır o, ameli münafıktır. Onun için o insan hemen küçük bir sarsıntı karşısında yan çizdi, işi ortada bıraktı ve ayrıldı. Birinci asırda Kur'an'ı ı Muczul Beyan böyle yapanları münafık diye vasıflandırıyor. Onlar dinin bir tarafından tutarlar diyor. Tutarlar ta ganimetten istifade etsinler biz de dine tabi edik desinler. Yine dini bir tarafından tutar tam altına girmezler. Musibet geldiği zaman kurtulmak için. Mümin bu hesaplarla hareket ediyorsa gerektiği gibi iman etmemiş demektir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ ve وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةُنِنْ غَلَبُ عَلَى وَشِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Dinin bir tarafından tutmuşlardır diyor. Hayır isabet ederse, zafer elde edilirse, ganimet kazanılırsa sahip çıkacaklar. Ama bir de harpte mağlubiyet olursa, bir düşmanın taarrusuna maruz kalınırsa o zaman da yan çizecekler. Zaten demiştik, zaten sizden değildik diyecekler. Mümin kendisini sık sık hesaba çeksin. Dünya bütün şeytan olduğu zaman, şeytanlara alet olan ehli dalalet başına çurlandığı zaman, dinin bir emrinden taviz verecekse şayet içinde bir eksiklik var demektir. İman abidesinin bir taşını yerine koymamış demektir. Salihat abidesinin bir taşını yerine koymamış demektir. Dönüyorsa bir insan bir eksiklik vardır. Tam ibadetü taatını yapmıyorsa içinde bir eksiklik var demektir. İşte işini öylesine sağlam, öylesine köklü, öylesine insanı döndürmeyecek şekilde sağlama bağlamak lazımdır. Allah işini sağlama bağlayıp, bir hakkın takva dairesine girenlerden eylesin bizleri. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında binlerce insan her gün gelişiyor, çoğalıyorlardı. Ve bunlar, kürsüde arz etmeye çalıştığım gibi, Kıyamete kadar gelecek insanların başına gelecek bütün mehalike maruz idiler, mesaibe maruz idiler fakat dönmüyorlardı, yılgınlık göstermiyorlardı, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı da terk etmiyorlardı. Onlardan rahat yaşayan kimseler vardı yakın akrabası kafirlerin himayesinde. Resul-i Ekrem'in eziyete maruz kaldığını görünce onlar da eziyete maruz kalınan mıntıkayı tercih ettiler. Şab-ı Abu Talib'i tercih ettiler, oraya gittiler, resul Ekrem'in ayağına eğer zincir vuruluyorsa, o burada kaydı esaret altına alınıyorsa, biz ondan daha evvel bu kaydı esaret altına alınmalı istediler. Kendilerini orada işkenceye, ezaya, cefaya maruz bıraktılar. Ve bunlardan hiçbirisi resul Ekrem aleyhissalatü vesselamı terk etmedi, ayrılmadı. İşini sağlam yapan bu cemaati Allah işinde muvaffak kıldı, muzaffer etti, getirdikleri getirecekleri şeyi dünyanın başına koyduğu başına geçirdi. Küçük bir misal arz edeceğim, daha evvel arz ettiğim misallerdi. Sadi bin i Ebu 14-15 yaşında Allah Resuluna iman etmişti. Anasından gördüğü şeyler onu çevirememişti. Müşriklerden gördüğü şeyler de çevirememişti. Resul-i Ekrem vesselam'a o çocuk kafasıyla nasıl inanmışsa öyle inanmıştı ki günlerce anası aç bırakıyordu da o of demiyordu. Mekke-i Mükerreme'de Suudi Arabistan'da bir insanın susuz kalmasını Ağustos ayında oraya gitmeyen pek bilemez. Kumun üzerinde 80 derece hararetin yumurtayı pişirdiğini gördükten sonra o kumun üstünde susuz bir insanın sırt üstü yatırılması hem annesi tarafından yatırılması, su istediği zaman sopa yemesi, ekmek istediği zaman sopa yemesi, pek bizim tasavvur edeceğimiz, tasavvur edip de dayanabileceğimiz cisten şeyler değildir bunlar. Bütün bu imtihanları kazanmış, muvaffak olmuş, anasını artık atlayıvermiş, geçmiş o dersi, bitirmiş o imtihanı. Bu defa müşrik bütün şiddetiyle karşısına çıkmış. Yiyecek şey yoktu, bize kendisi naklediyor. Biz, Develerin, koyunların yetiği gibi bulduğumuz gibi dikenleri yerdik. Vallah Allah şahittir diken yiye Allah bizim dudaklarımızı diken yemek için yaratmamış ki diken yiyelim. Bu dudaklar diken yemeye dayanamaz. Dudaklarımız patlak patlak olmuştu. Allah şahit ki dudaklarımıza bakacak hal yoktu bizde. Tiksinirdin, irenirdin bizim yüzümüze bakmadan. Çünkü diken yiyorduk. Diken yiyenlerin gaidesi nasıl ise, def-i tabi de öyle oluyordu, tıpkı koyunlar gibi. Bir sürü bağırmadan, inlemeden içindekini dışarıya çıkarmakta çok zordu. Tıpkı koyunlar gibi yor, koyunlar gibi eza ve cefa görüyorduk. Allah'ı ve Resulullah'ı işhad ederek anlatırlar bize başlarına gelen her şeyi. Ve yine onun başından geçen bir vaka. Gece karanlıkta idrar yapıyordum. İdrarın sert bir şeye dokunduğunu hissettim. Hemen çok da açtım. Üç günden beri açtım. Nedir bu idrarın dokunduğu şey diye elimi aşağıda gezdirdim. El yordamıyla onun bir deri parçası olduğunu anladım. Kaptığım gibi Resul-i Ekrem'in arkasından ayrıldım. Onu temizledim. Az ısıttım bir hayli. Onu pişirdim, yetim ve üç gün gıda olarak bana kafi geldi diyor. Aşereyi mübeşşer İran'ın Fatih'i, Allah Resulü'nün var mı benim dayım gibi bir dayı diye gösterin diye iftihar etti Sa'd ibn anlatıyor. İnsanın imanı böylesine kalbinde rahsız olmazsa o insan döner, bu eziyetlere dayanamaz. Ne demek aç kalsın, ne demek idrarın altındaki deriyi yesin of demesin, ne demek bütün bu iktihanlara katlansın da dönmesin, ne demek 20 gün susuz çölü kat etsin, niçin gidiyoruz demesin, olur ki resul Ekrem'in kalbi kırılır. Ona karşı niçin ve neden denmez, ona soru sorulmaz, o Allah'ın memuru hassıdır. Allah istediği istikamete sevk eder ve biz de onun istediği istikamete gönüllü icrahi içinde gideriz Dedi herkes Ağustos ayında yumurtanın kumda biçtiği hengamda ve eyyamda arkasından bir adım ayrılmadılar ve geriye dönmediler. Geri kalanlar varsa aylarca vicdan azabı çektiler. Onların içinde münafıklar müstesna, mümin olanlardan üç tane geriye kaldıysa aylarca vicdan azabı çekti, kendilerini zincire vurdular. Bu iman mevzunu tam halletmenin ifadesidir. Biz böyle değilsek şayet bu vadide eksiklik var demek içimizde veya salihat noktasında bir kısım kusurlarımızdan ötürü dayanamıyoruz demektir. Ve biz kendi devrimize, kendi dünyamıza, kendi hayatımıza gelelim. Bu devirde mümin Kur'an'ın emirlerini yaşayacak. Resul-i Vesselamın mübarek adını dünyaya duyuracak. Kendi çevresini onu anlatmaya ve tanıtmaya çalışacak. Onun için kendi çevresi tarafından o da belalara maruz kalacak. Babası muhalif çıkacak, anası muhalif çıkacak, komşuları muhalif çıkacak. Bütün bunların karşısında Allah'a ve Resulullah'a inanmış, her şeyi Kur'an'da bilmiş ve bulmuş mümin sarsılmadan sahabeyi düşünerek dayanacak, işini sağlama bağlayacak, işini sağlama bağlayanlarla beraberdir Allah, Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona inanmışlar, onu görüyor gibi ona kulluk yapmışlarla beraberdir. Cenab-ı Hak bu anlayışa, bu seviyeye bizleri inşaallahu teala ulaştırsın. İçinde bulunduğumuz iç içe binlerce girdaptan bizleri kurtarsın. İslam alemi içinde, insanlık alemi içinde bu milletin asıl bir yeri, bir mevkii vardır. Dokuz asır o mevkiyi muhafaza etmişti, o mevkiyi muallaya yeniden Allah ila buyursun bu milleti. Ala, innahpsana al-kalam ve abla al-nizam. Kalamullahi, Maleki Al-Aziz Al-Allam. Kama, Allahu tebarak ve teala, fi al-kalam. Vıda, Qur'ân festeme'u leh ve ancetu le'ala kum terhamun. Aüdül Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman الله rahim الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك.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 وسلمت السيما كثيرا إِلَى يَوْمَ الْحشُّيَ الْقَرَارِ مَعَهُمْ بِلْتُفْكَ <أمين> Allah kulları ittaqullah ve atıu Allah'tan çok korkun Allah'a karşı gelmekten titreyin Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin İnne Allah yemru bil adli vel ihsani ve ita'i zil Allah, adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, Kur'an'da bize tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi inanmak, muktezasına göre amel etmekle ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'i yüksek olarak, kendi dünyanızda, kendi afakınızda göstermek üzere varınızı, yokunuzu sarf etmeyi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden ve açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, doğru yolu bulasınız, doğruların varacağı cennete ve cemalullaha nail ve şeref yabolasınız. Akimi <gülüyor> inne salateten ha ve la vallahu yalemu ma tesmaun